Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabiilerden de Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Bundan önceki ayetlerde Yahudilerin tarihte Allah'ın hükümlerini çiğneyip pek çok kötülük işlediklerine işaret edildikten sonra bu ayette de müslümanlarla birlikte ehli kitabın imanları doğru, işleri düzgün olanlarından söz edilmekte, onlara müjdeler verilmektedir. Burada dört dini topluluktan söz edildiği görülmektedir. Müslümanlar. İman edenlerden maksat müslümanlardır hariciler ve mutezile dışındaki bütün İslam mezhepleri, ameli bakımdan kusurları, günahları ne kadar çok olursa olsun, iman esaslarına içtenlikle inanan bütün Müslümanların ameli durumlarına göre, doğrudan veya bir süre cehennemde kaldıktan sonra mutlaka cennete gireceklerini kabul ederler. Haricilerle mutezile alimleri ise büyük günahlardan birini veya birkaçını işleyip de tövbe etmeden ölenlerin cehennemde ebedi olarak kalacaklarını savunmuşlardır. Yahudiler Hz. Musa'nın tebliğ ettiği ilahi dinin mensupları bu isimle anılırlar. Yahudi kelimesi Hz. Yakub'un 12 oğlundan 4.sü olan Yahudadan Önceleri bir şahıs ismi olan bu kelime, daha sonra Yahuda sıptına, soyuna mensup olanlar için kullanılmış, bu kabilenin yerleştiği bölgeye de ad olmuştur. Babil esareti sonrasında ise İsrail, Yakup nesli Yahudiler diye anılmaya, Hz. Musa'nın tebliğ ettiği ilahi de Yahudilik denmeye başlanmıştır. Yahudilik, milli bir din olduğu için bu dinin mensuplarına Yahudiler denildiği gibi Oğulları da denilmektedir. Günümüzde dünyanın çeşitli bölgelerinde 15 ila 20 milyon civarında Yahudi nüfusu bulunmaktadır. Hristiyanlar Hz. İsa'nın tebliğ ettiği ilahi dinin mensuplarına verilen isimdir. İslami kaynaklara göre İsa'nın doğduğu yerin ismi olan Nasra'dan dolayı Nasrani, çoğulu Nasara olarak adlandırılmışlardır. Hristiyan kelimesi, Hz. İsa'nın kutsal ve kurtarıcı niteliğini ifade eden, Mesih kelimesinin batı dillerindeki karşılığı olan Krist kelimesinden gelmekte olup Mesih'e tabi olan demektir. Kelime ilk defa 44 yılında bu dini kabul eden Antakyalılar için kullanılmış, daha sonra giderek bu dinin her mezhepten bağlılarını ifade etmiştir. Hz. İsa'nın tebliğ ettiği dine ise Hristiyanlık denilmiştir. Bugün yeryüzünde birbirinden derin çizgilerle ayrılmış olan çeşitli mezheplere bağlı, 1,5 milyarın üstünde Hristiyan yaşamaktadır. Sabi'ler Sabi kelimesinin aslı Aramice'nin Mandence lehçesindeki S.B. kökü olup bu kök vaftis olmak, suya dalmak, yıkanmak anlamına gelmektedir. Bu kelime aynı zamanda Sabi'lerin en belirgin özelliği olan akarsuya dalıp çıkmak suretiyle vaftis olmayı ifade etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de üç yerde Müslümanlar Yahudiler ve Hristiyanlarla birlikte Sabi'ler de anılmakta, bu ayetlerden Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Sabi'lerin de aslı itibariyle bir hak dine mensup oldukları anlaşılmaktadır. Bununla birlikte onların tarihleri ve inançları hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. İlk dönem İslam kaynaklarındaki malumata göre Sabi'ler monoteist bir inanç taşıyorlardı. sabilikte, Yahudilik, Hristiyanlık ve Mecusilik arası bir yapıya sahipti. Mensupları Irak'ta yaşıyorlardı. Halife Memun sonrası kaynaklarda ise Kur'an'da sözü edilen Güney Mezopotamya'da yaşayan bu Sabi'lerle Harran'da yaşayan ve Yıldız Perest olan Sabi'ler birbirine karıştırılmıştır. Kur'an'da anılan Sabi'ler Günümüzde Bağdat ve Basra'da yaşayan Ginza isimli bir kutsal kitapları bulunan ve kendilerini mandenler, bilenler veya nasuralar, dini yükümlülükleri gözetenler olarak adlandıran toplulukla tamamen uyuşmaktadır. Bu topluluk yıldızlara tapmadığı gibi tapanları da lanetlemekte, putperestliği de yasaklamaktadırlar. Günümüzde üçte ikisi Irak ve İran sınırları içinde olmak üzere, dünyada 60 ila 70 bin civarında Sabi'yi bulunduğu tahmin edilmektedir. Tefsirlerde bu ayetin iniş sebebi olarak şu olay anlatılmaktadır. Sahabeden Selman-ı Farisi daha önce Hristiyan olmuş ve bir süre Hristiyanlarla birlikte yaşamıştı. Hz. Peygamber'in hicretini takiben, o da Medine'ye gelip İslam dinine girmiş ve arkadaşlık etmiş olduğu Hristiyanları ve onların amellerinden gördüklerini Hz. Peygamber'e anlatmış, Hz. Peygamber de ''Onlar İslam dini üzere ölmediler.'' buyurmuşlardır. Selman diyor ki, Hz. Peygamber böyle buyurunca ''Dünyam karardı.'' Sonra Selman, Hristiyanların dini hayatlarındaki gayretlerini de anlatmış, bunun üzerine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 Kim benim peygamber olarak geldiğimi işitmeden önce İsa'nın dini ve İslam üzere ölürse o hayırdadır. Ama bugün kim beni işitir de bana iman etmezse o da helak olmuştur. Klasik tefsirlere göre bu ayette zikredilen İslamiyet dışındaki dinlerin mensupları, Hz. Muhammed'e ve Kur'an'a inanıp İslam milletine girmedikçe iman etmiş sayılmayacaklar, bu sebeple de ayette ifade buyrulan ahiret ecrine ve güvenliğine nail olamayacaklar, yani ebedi olarak cehennemde kalacaklardır. Cennet, kimsenin tek elinde değildir. Uhrevi kurtuluş konusunda Kur'an-ı Kerim'in ısrarla üzerinde durup vazgeçilmez gördüğü şartlar, Allah'ın varlık ve birliğiyle ahirete inanmak, Hazreti Muhammed'in peygamberliğini ve öğretisini tanımak, Allah'ın razı olduğu güzel işler yapmaktır. Geçmişteki peygamberlerin tebliğ ettiği bütün ilahi dinler gibi İslamiyet'in de özü budur. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımızda kaldığımız yerden devam etmek üzere şimdilik Allah'a emanet olun.